Selat ve selam peygamber efendimize, şerefli ailesine ve şerefli arkadaşların üzerine olsun. Asil kardeşlerim. Bedir savaşı bir dönüm noktasıydı. İmanla küfrün safları tamamen ayrışıyordu. Müminlerin hayatında imanın biricik etken olduğu ortaya çıkıyordu. Vahyin esasları hayatın esasları oluyordu. Kabilecilikten kaynaklı bütün kalıntılar müminlerin hayatından atılıyordu. Akrabalığa dayalı cahiliye algıları bütünüyle imanın değerleriyle temizleniyordu. Bedir Savaşı'nda bu durum en canlı bir şekilde yaşanıyordu. Bir tarafta Hazreti Ebu Bekir biz vardı. Öbür tarafta küfrün saflarında ise oğul Abdurrahman vardı. Bir tarafta Musab bin Umeyr radıyallahu anh vardı. Küfür cephesinde kardeşi Ebu Aziz bin Umeyr vardı. Savaşın en ateşli anlarında iki kardeş karşı karşıya geliyor kıyasıya bir savaş veriyorlardı. Savaştan sonra Musab bin Umeyr'in kardeşi Ebu Aziz bin Umeyr esir düşüyordu. Ebu Aziz Kardeşi Musab'tan yardım bekleyen bakışlarla bakıyor. Ama Musab, kardeşini tutan mümine onun elini sıkı tut. Çünkü onun annesinin çok malı vardır diyordu. Bunun üzerine kardeşim müşrik Ebu Aziz, Ey kardeşim benim için böyle mi tavsiye ediyorsun? Musab bin Umeyr ise o senden daha ileri bir kardeşimdir diyordu. Peygamber Efendimizin şerefli arkadaşları, Ayetlerle, hadis-i şeriflerle ve alemlere rahmet olanın halleriyle kendi şahsiyetlerini örüyorlardı. Mümin bir şahsiyetin inşası için yüksek gayret gösteriyorlardı. Bedir Ovası'nda İslam ordusunun kalbinde ve dillerinde olan Ehad ehad, bir bir diyorlardı. Allah'tan başka ilah yoktu. Allah'tan başka yaratan yoktu Allah'tan başka yaşatan yoktu O'nun eşi ve benzeri yoktu Mü'min bu gerçeği ayetlerle Yürüyen hayatla derinden kavuruyordu Ve mü'minin dilinden dökülen anlam Ayette Kuşkusuz benim namazım Bütün yapıp ettiklerim Hayatım ve ölümüm Alemleri Rabb'ı olan Allah içindir O'nun hiçbir ortağı yoktur buyuruluyor o birdir. Her şey ona muhtaçtır. Ama o hiçbir şeye muhtaç değildir. Onda uyku ve uyklama olmaz. Gökyüzü ve yeryüzü onundur. Bedir savaşında müminler hayatın sahibi uğruna savaşıyorlardı. Ahad, ahad diyorlardı. Onlar, müminler onun yolunda savaşıyorlardı. Üççilik adına değil savaşmak, Adımlarını dahi atmazlardı. Kabilecil kadına değil savaşmak, Bir kılıç bile sallamazlar, savurmazlardı. Kin ve adına bir nefes bile vermek istemezlerdi. İntikam adına asla harekete geçmezlerdi. Onlar sadece ve sadece onun yolunda, Onun adına savaşırlardı. Yol onundu, varlık onundu. Mümin başkası için, nasıl bir tavır koyabilirdi? Söz onun içindi, davranış onun içindi, hareket onun içindi, hayat ve ölüm onun içindi. Mücadele Suresinin 22. ayetinde Allah'a ve akıret gününe iman eden hiçbir topluluğun babaları, oğulları, kardeşleri yahut kendi soylarından olsa bile Allah'a ve peygamberine düşman olan kimselere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 Allah'ın tarafında olanlar kurtuluşa erenlerin ta kendileridir buyuruluyor O müminler iman nurunun aydınlığında ve bir halavet içerisinde hayatlarını yaşıyorlardı Onlar Rabbimiz Allah'tır derler ve o istikamette dost doğru olurlar O istikamette hayatlarını yaşarlar Bedir'de müminler rahman Rahim'in açıkça yardımına mazhar oldular Rablerine dayanmanın derin lezzetlerini yaşadılar Bedir'de Peygamber Efendimiz'e yaşanacak olanlar gösterilmişti Savaş başlamadan önce savaşın seyri bildirilmişti Yani gaybi bilgilerden bir demet sunulmuştu Kuşkusuz gayb sadece Allah'a aittir Ondan başkası asla gaybı bilmez Neml suresinin 65. ayetinde De ki göktekiler ve yerdekiler gaybı bilmezler Ancak Allah bilir Onlar öldükten sonra ne zaman dirilteceklerinin farkında değildirler Enem suresi 59. ayette Gaybın anahtarı yalnızca onun katındadır Onlara ancak o bilir Karada ve denizde olanı da o bilir Hiçbir yaprak düşmez ki onu bilmesin. Yerin karanlıklarında da hiçbir tane, hiçbir yaş, hiçbir kuru yoktur ki apaçık bir kitapta, Allah'ın bilgisi dahilinde lehü mahfuzda olmasın. Enam suresinin 50. ayetinde ise de ki: Ben size Allah'ın hazineleri benim yanımdadır demiyorum. Ben kaybı da bilmem. Size ben bir meleğim de demiyorum. Ben sadece bana gönderilen vahye uyuyorum. De ki, görmeyenle gören bir olur mu? Siz hiç düşünmez misiniz? buyuruluyor. Ayetler gaybı Allah'a ait olduğunu, ondan başkasının muttali olamayacağını beyan buyuruyor. rahman Rahim Kitabı kerimiyle ile nasıl gaybî bilgilerden kuluna bildiriyorsa yine yürüyen hayatın içinde yer yer Gaybî bilgilerden işaretler düşüyor Resuline. Cin suresinin 26. ayetinde O gaybı bilendir. Hiç kimseye gaybını bildirmez. Ancak seçtiği Resuller başka buyruluyor. Hazreti Ömer Efendimiz anlatıyordu. Bedir savaşından bir gün önceydi. Allah'ın Resulü Bedir'de hangi müşriğin hangi noktada ölecekleri yerleri bizlere gösterdi. Yarın burada falan görecek, şurada falan görecek diye isimlerini söyledi. Savaş bittikten sonra onu hak ile gönderene yemin ederim ki Allah Rasulünün çizdiği çizgin dışına çıkan olmamıştı diyordu. Peygamber Efendimizin amlesi Abbas esirler arasındaydı. Amresinden fitiye istenliğinde malının olmadığını söyledi. O zaman Peygamber Efendimiz Ümül Fadıl ile birlikte Gömdüğün o mal nerede? Sen ona şöyle demiştin. Bu yolculuğumda başıma bir şey gelirse, bu gömdüğün mallar Fadl'ın çocuklarına, Abdullah'a ve Kusam'a ait olacaktır buyurdu. Amca Abbas tam bir şoka giriyordu. Zira bu durumu, eşi Umul Fadl'a sadece kendisi biliyordu. Bir üçüncü kişinin bilmesi mümkün değildi. Ve Abbas, Vallahi ey Allah'ın Resulü, senin Allah'ın Resul olduğunu biliyorum Bunları benden ve Ümmül Fadıl'dan başka kimse bilmiyordu diyordu İbni Kayyım Zadul Maadinde şöyle anlatıyor Bedir Savaşı'nda Ukkaşe bin Muhsa'nın kılıcı kırıldı Peygamber Efendimiz ona bir odun parçası vererek Bu sana yeter buyurdu Hazreti Ukkaşe Peygamber Efendimizin verdiği odun parçasını alır almaz Savaş alanına dalıyordu Elindeki odun parçası uzun sağlam ve beyaz bir kılıç haline geliyordu. Hazreti Ukkaşe, Hazreti Ebu Bekir Efendimizin hilafeti döneminde Mürteddal olan savaşta bu odun parçasıyla yine savaşıyor ve şehit düşüyordu. Hazreti Rifa bin Rafi diyor ki Bedir günü bana bir ok isabet etti, bir gözüm patladı. Allah'ın Resulü o gözüme tükürerek bana dua etti. O gözümden dolayı hiçbir acı duymadım diyordu. Elbette Peygamber Efendimizin biricik ve en büyük mucizesi şanlı kitabımız Kur'an-ı Kerim'dir. İnsanlığın gündemindeki en büyük mucize kitabı Kerim'dir. Kitabın mucize oluşu ve kitabın en büyük mucize olarak verilişi başka mucizelerin olamayacağı anlamına gelmezdi. Bir peygambere kitap verilmişse başka muciz yoktur şeklindeki bir kanaat peygamber nübüvvet gerçeğiyle uyuşmuyordu. Hz. Musa aleyhisselama Tevrat verilmişti ama onunla beraber nice mucizeler ihsan edilmişti. Hz. İsa aleyhisselama İncil ihsan edilmişti. Büyük bir mucizeydi ama daha nice mucizeler de lütfedilmişti. Peygamber efendimize şanlı kitabımız Kur'an-ı Kerim, Herden bir mucize olarak insanlığın önündeydi. Ama Resulullah'ın başka mucizelerini görmezden gelmek büyük bir yanılgıydı, vahim bir hataydı. Kişinin ancak bir kuruntusu olabilirdi veya bir saplantısı olabilirdi. Efendimizin şerefli arkadaşları Efendimizden nice mucizelere tanık olduklarını anlatıyorlardı. Mucizeler kimi insanların hidayetine neden oluyordu mucizeler zayıf müminlerin imanını daha güçlü hale getiriyordu. Kur'an-ı Kerim'in mucizeliği ile beraber diğer mucizeler peygamber Efendimizin hak peygamber olduğunu belgeleyen belgeler oluyordu. Bütün peygamberlerin hayatında Allah'ın büyük lütufları vardı. Yani mucizeler vardı. Hakikat ayan beyan belli olsun için mucizeler muhteşem bir belge niteliğindeydi. Salih müminlerin de kerametler olurdu. Allah kullarına ikram etmeyi çok severdi. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun. Peygamber ikliminden Hazırlayan ve sunan Bekir Sağlam.